Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar, Nur Suresi tefsirimizde bu akşam 16. dersimizdeyiz ve 35. ayet kelimedeyiz. 35. ayet Kur'an-ı Kerim'de Nur ayeti diye meşhur olan Allah Teala'nın Yerin göğün bütün mahlukatın nuru olduğunu ifade eden ayet-i kerime ve bu e, ayet pek çok mecazlar içeriyor. E, dolayısıyla böyle e, bir manaya hamlinin zor olduğu, e, tefsirinin de uzun ve dolambaçlı olduğu bir ayet bu sebeple. Hatta e, muhakkak duymuşsunuzdur İmam Gazali sadece bu ayetin tefsirini ifade eden bir kitap yazıyor Mişkatül Envar diye. Ee, biz bölüm bölüm yapmaya çalışacağız tefsiri. Ee, Allah yardım eder izin verirse e, bu akşam sadece Allahun Nuru semavati Vel Art cümlesini yani e, uzunca bir ayet e, sadece ilk giriş cümlesine tefsirini okumaya çalışacağız. O da altı sayfa El Mahamdiyazır'nın tefsirinde yapabilirsek şayet e, Cenab-ı Hak cümlemizin e, fehmini, idrakini, kavrayışını e, açsın. Efendim kalbimizin kapılarını bu nur ayetine açsın inşallah aklımızın kalbimizin kapılarını ve e, nuruyla tecelli etsin ki e, bizim günahlarımızdan arız olan kirler e, efendim lisanımızı kirletip e, kulaklarımızı tıkayıp e, anlamamıza engel olmasın inşallah öyle ümit ediyoruz. Evet nur suresine de ismini veren ayet-i kerime nur ayeti önce bir meallerini okuyalım. Allahu Nuru semavati vel ard. Allah semavat arzın nurudur. Bismillahirrahmanirrahim. Meselü nurihi kemişkatin fiha misbah. Kemişkatin fiha misbah. Nurunun temsili sanki bir mihkat. El misbahu fi içinde bir misbah. Ezucatı, ki anna ha kevke bundurriyun, yuqadu min şejaratı mübareketin zeytun etin, la şarqiyetin ve la garbiyetin yekâd zeytûha yuqiyi, u vele ülem temse sunar diyor Rabbimiz. Ee, Nuuru'nun temsili sanki bir müşkat, içinde bir mısbah, mısbah bir sırça da, sırça sanki bir kevke bir dürriy, bir inci yıldız, mübarek bir ağaçtan tutuşturulur, bir zeytundan ki ne şarqidir ne garbi. Yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziya verir. E, bu okuduğum yerin e, meali. Nurun ala nur, nur üzerinde nur. Efendim, yehdillahul nurihi men yasha. Allah nuruna dilediğini hidayet buyurur. E, ve veyadribullahu emferlerin nas. İnsanlar için meseller darbeder, meseller verir. Vallahu bi kulli şeyin alim ve Allah her şeye alimdir. Biliyorsunuz Elmal Laham diye meali de neredeyse tercümeye muhtaç o yüzden hep sadeleştirilmiş haliyle basılıyor bana e, hangi sadeleştirilmiş e, mealini tavsiye edersiniz diye soruyorlar ben hepsini incelemediğim için özel bir tavsiyede bulunamam ama kişisel kanaatim arkadaşlar ben e, kitapların sadeleştirilmesine karşıyım e, elmalıyı okumak isteyen o kelimeleri de öğrenmeye gayret etmelidir e, yani o kadar uğraşmak istemiyorsa elmalı okumasına da gerek yoktur zaten yani neden? E çünkü elmalı tefsirini herkesin bilmesine gerek yok aslında bana soracak olursanız bu tefsiri orijinalinden veya bazı kitapları eserleri orijinalinden okunmasını tavsiye etmemin sebeplerinden bir tanesi de lisanımızdaki zenginliği kaybetmekten muhafaza etmemiz kendimizi korumamız içindir o zenginliğe tekrar sahip çıkmamız içindir yani bizim halimiz şuna benziyor işte atalarından dedelerinden kalan eski İstanbul'u anlatan romanlardan biliyoruz bunu işte Erenköy'deki bilmem kaç dönüm arazi içinde içinde sebze bahçesi, gül bahçesi, işte limon, limonluk, serası vesairesi olan büyük köşkü verip Nişantaşı'nda bir apartman dairesi almak isteyen bir miras yediye benziyoruz dolayısıyla biraz gayret edip eğer elmalı okumak istiyorsak biraz gayret edip onun kullandığı kelimeleri Çünkü yabancı bir dilden bahsetmiyoruz burada o kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor bu çok da zor değil onu da söyleyeyim biraz okur yazar bir insansanız çok da zor değil Osmanlıca bir sözlük alacaksınız Yani ben de kendi ailemde günlük dilde Bunlar konuşulmuyordu Hatta okur yazar bile olmayan bir aileden geliyorum üniversiteye başladığımda ilahiyat Fakültesine birkaç hocamız bize mutlaka elmalı tefsirini okumalısınız deyince ben kendi kendime elmalı te episini alıp birinci ciltten okumaya başladım. Birinci sınıfta öğrenciydim yani ve birinci ciltte arkadaşlar bir sayfada yaklaşık 15-20 tane bilmediğim kelime çıkıyordu. O kelimeleri her birini sözlükten bakarak yanına kurşun kalemle notlar alarak böyle şey gibi karınca duası derlerdi eskiden öyle olmuştu tefsir. Fakat birinci cildi bitirdiğimde artık sözlüğe bakma ihtiyacı çok fazla duymuyordum. Hala bile bakıyorum sözlüğe yani bazen bazı kelimelerde emin olmak için. Ee, bu da bizi zenginleştiren bir şey dolayısıyla e, hani mealinde de mealinin de meale muhtaç olduğunu biliyorum elmalı bunu da kasten yaptığını söylüyor zaten tefsirinin girişinde merak edenler oraya bakabilir yani niçin böyle yapıyor? Öz Türkçeyi ben herkes kadar bilirim diyor. Ben kayı boyundan falanlardan gelen bir özbe öz Türk'üm diyor. E, ve öz Türkçeyi de bilirim gayet iyi diyor. E, işte şu şu şu sebeplerle diyor. Ben onu tercih etmedim diyor. Kendisi uzun uzun anlatıyor. Geçelim biz nur ayetimize arkadaşlar. Allahu nuru semavati vel art. Allah semavatu arzın nurudur. Bütün alemi meydana koyan, Kainatı gösteren, hakikati bildiren, gözleri gönülleri şenlendiren odur. Nursuz düşünseniz eki arkadaşlar, Işıksız, ışık bile değil nur. Şimdi hemen onu söyleyecek, Işıktan çok farklı bir şey. O olmasaydı hiçbir şey bulunmaz, hiçbir hakikat sezilmez, hiçbir neşe duyulmazdı. O nur olmasaydı hiçbir şey bulunmaz. Hiçbir hakikat sezilmez kimse yolunu bulamaz arkadaşlar yani ışığın nurun yaratılmamış olduğunu düşünün ki bu nurun birazdan işte akıl nuru vahiy nuru olduğunu da göreceğiz. Yani aklınızın çalışmadığını işte dışarıda ışık olmadığını düşünün size dışarıdan bir bilgi gelmediğini vahiy de bir nurdur. Efendim, gelmediğini düşünün nasıl bir e, hiçlik içinde, nasıl bir zulümat, karanlıklar içerisinde kalırdı insan onu hatırlatıyor. Alemdeki ayat-ı en encelisi yani e, alemde dışımızdaki evrende tecelli eden ayetlerin, mucizelerin, olağanüstü işaretlerin Allah'ın varlığını bize gösteren işaretlerin en celisi, en parlığı, en öne çıkanı, hissi idrakimizi en çok istila eden. Hissi idrak his duyular demek. Duyular duyularımız yani gözümüzü kulağımızı elimizi duy hislerimizi duyularımızı ve idrakimizi en çok istila eden, kapsayan, rü'iyetimizde bir amil olan görmemizde rü'iyet görme demek, görmemizde bir amil olan, bir etken olan yani o olmasaydı göremezdik. Ziya hadisesidir. Ziya ışık demek. Şimdi tekrar okuyorum cümleyi. Âlemdeki ayat-ı tecellinin en cilisi, Hissü idrakimizi en çok istila eden rüyetimizde, yani bizim bütün hislerimizin e, çoğunluğu görme duyumuzdan kaynaklanıyor. Kainatı algılarken en çok görme duyumuzdan yararlanıyoruz. Bunda bir amil olan ziya hadisesidir. En cili, e, en parlak ayat tecelli. Ziyanın gözümüze teması anında, çok dikkatli dinlememiz gerekiyor bu bölümü arkadaşlar. Benim de çok özen göstererek anlatmam gerekiyor. Hiç basit değil yani. Zor bir bölümdeyiz. Ziya'nın gözümüze temas an, teması anında afakiyet ile enfüsiyetin telakisi halinde parlayan ve imbisat ettiği etsamın sutuhunu ızhar eden safi ve latif tecellisine de nur ıtlak olunur. Şimdi ışıkla nur arasındaki farkı bize anlatıyor. Işık ne? Bizim görme duyumuzun çalışması için ki görme duyumuz da bizim e, idrakimizin ve hislerimizin en kuvvetli, en çok kullanılanı, e, en çok kaynak gözden geliyor yani. Bu idrakimize, rüyetimize görmemizde işe yarayan ışıktır. Ziya'nın ışığın gözümüze teması anında Afaqiyet ile enfüsiyetin telakisi yani dış dünya ile içimizdeki süreçlerin bir bir araya gelmesi yani görmenin nasıl gerçekleştiğini düşünün bugün bunu daha iyi biliyoruz görme eylemi nasıl gerçekleşiyor işte fizikte önce onu okuduk değil mi göz nasıl çalışıyor e, parlayan ve imbisat ettiği yani üzerine yayıldığı ectsamın sutuhunu, cisimlerin yüzeylerini Izhar eden, ortaya çıkaran safi ve latif tecellisine de nur ıtlak olunur ki ziyanın bir tezahürü mahsusu olmak itibarıyla ziyadan farklı ve bazen ona mukabil olarak kullanılır. Nur neymiş? Işık gözümüze geldiği anda. Dış dünyamızla, dış dünyamızdaki o cisimlerle bizim içimizdeki görme eyleminin e, oluştuğu süreçler birleşiyor uyum halinde, bir uyum halinde birleşiyor. Aksayan bir şey olmuyor. Bu durumda o ışık hangi eşyanın, hangi cisimlerin üzerine yayılmışsa, değmişse o ışık onların yüzeylerini ortaya çıkarıyor. İşte o yüzeyden tecelli eden safi ve latif, saf ve latif ışığın tecellisine nur ıtlak olunur ki ziyanın bir tezahürü. Yani ışığı ortaya koyan şeydir. Adeta şöyle diyelim, ışığın görmemize yardım eden sonuçlarıdır nur. Her zaman ışık görmenize yardım etmez. Şimdi buradan o da çıkacak. Ziyanın bir tezahürü mahsusu, özel bir tezahürü ışığın olmak itibariyle ziyadan farklı, ışıktan farklı ve bazen ona mukabil ışığın zıttı olarak da kullanılır. Binaenaleyh nur, hüsnü tecelli ayeti olan latif bir ziya tecellisidir. Latif, akıl sır ermez demek. Çok ince, çok... E, komplike, akıl ermeyen latif bir ışığın tecellisidir nur. Ve bundan dolayı daima makamı medihde istimal olunur. Yani övgü yerinde kullanılır. Nurlu olmak, nurlanmış olmak, münevver olmak, münevver nurlu demek arkadaşlar. Her zaman övgü yerine kullanılır. Gözümün nuru, kalbimin nuru. Bunlar hep her zaman onun yerine şimdi ışık getirmeye çalışıyorlar. Nurlar içinde yatsın yerine ışıklar içinde yatsın diyorlar. Arkadaşlar insanın ışıklar içinde yattığını düşünsenize tepenizde 500 voltluk ampuller yanıyor böyle. Nur ışık demek değildir. Nur ışığın işe yarayan ve hani ışığın fonksiyonel olmasını sağlayan ve ışıktan elde edeceğimiz hasılayı bize ulaştıran ışığın tecellisidir, ışığın bir neticesidir. Ma'mafi esası basari zulmetin zıttı olan nur mefhumu, Ragıp'ın müfredatında dediği gibi ziya mefhumundan e'amdır. Ragıp el Kur'an meşhur Kur'an sözlüğünü e, telif eden zat, Kur'an-ı Kerim'deki e, temel kavramları tek tek açıklamış, Kur'an'da nasıl geçtiğiyle, e, geçtiği yerlerden de deliller göstererek hani her müfessirin başvurduğu en temel kaynaklardan bir tanesi. Ma'mafi esası, yani nurun esas, e, işin esası, bu işin tarifin esası. Basari zulmetin zıttı olan nur mefhumu yani görme görmekle alakalı karanlığın zıttı olan nur mefhumu ragıbın müfredatında dediği gibi ziya mefhumundan eamdır ışıktan daha kapsayıcı daha genel ışığı da içine alan daha genel bir kavramdır ziyaya ve ziyanın şaşayı inkisarına ve aksi ziyaya ıtlak edildiği gibi yani ışığa nur deniyor yeri geldiğinde ışığın kırılmalarından çıkan oyunlara yani ışık kırılmalarına nur deniyor ve aksi ziyaya ışığın yansımasına da ıtlak edildiği gibi gerek hissi ve gerek akli her nevi zulmetlerin zıttı olarak. Hissi duyularla algılanabilen yani fizik demek. Fizik varlığı olan ve duyularla algılanabilen demek. Gerek akli yani spekülatif, zihinsel iç dünyamızla ilgili her nevi zulmetlerin zıttı karan, her türlü karanlığın zıttı gerek dış dünyamızda gerek aklımızda düşünme biçimimizdeki bütün karanlıkların zıttı olarak vicdan ve basirette inkişaf eden afaki ve enfüsi tecelliyatın umumuna da ıtlak olunur İns yani her türlü hissi ve akli e, zulmetlerin zıttına kişinin vicdanında ve bakışında gelişen ortaya çıkan afaki ve enfüsli tecelliyat yani e, hem iç dünyasından hem dış dünyasından vuku bulan tecellilerin umumuna nur denir hatta Allah Teala'ya velev mecazen olsun ziya ıtlakı caiz olmadığı halde bu ayette nur ismi şerifi varit olmuştur yani nurun Işıktan en önemli farkını ortaya koyan şey mecazen bile olsa haşa Allah ışıktır. Allah ziyadır denemeyeceği halde Allah nurdur. Kendi kendisine bu ayeti kelimede Cenab-ı Hak nur ismini vermiştir. Halbuki sureyi En'am'ın başında, En'am suresinin başında orijinalinde Nisa suresi diye geçiyor. Ben onu kontrol ettim. En'am suresi olacak arkadaşlar. Bir baskı hatası olmuş. Halbuki Sure-i En'am'ın başında Elhamdülillahillezî halakas semavati vel arda ve cealas zulümati ve nur şeklinde geçiyor. İşte buralardan zaten kaynaklanıyor bütün o yorumlar biraz sonra çıkacak yorumlar. Çünkü bakın ne diyor En'am suresinin birinci ayetinde. Hamd o Allah'a mahsustur ki, göklü semavatı ve arzı yarattı, gökleri ve yeri yarattı. Ve ceale zulümati ve nur, karanlıkları ve nuru yarattı. Nur hem Allah'ın kendisi hem de yarattığı bir şey nasıl oluyor? Bu ayet Allah nurun kendisi değil caili yani onu yoktan var eden, var, var kılan. Ve mukabili olan her nevi zulümat ile nur onun mec'ulü. Yani bütün karanlıklar ve bütün nur, bildiğimiz nur Cenab-ı Hakk'ın yaratığı. İhtisas ettiği eseri olduğunu bildirmişti En'am suresinde. Ve nuru Allah'a denk tutanları tüm benliğine kefereu bi rabbihim ya'dilun. Sonra o küfredenler rabblerinden e, saptılar, e, uzaklaştılar diye e, bu e, itapla bu azarlama cümlesiyle inzar eylemişti. Binaenaleyh Allah'a nur ıtlak edilirken bu noktadan gaflet edilmemek yani nur hem Allah'ın ismi hem yarattığı bir şey bunu dikkate almak her zaman ve müteşabih bir mana murat olunduğunu bilmek lazım gelir. Dolayısıyla burada böyle çok kolay at koşturmamalıyız, burada bir kapalılık var, burada bizim çözemeyeceğimiz bir girift anlam var. Çözemeyeceğimiz demeyelim, ee, ilk anda hemen çözemeyeceğimiz diyelim. Çünkü e, a, acizane tabi bunu böyle ulu orta efendim binlerce kişinin huzurunda dile getirmek de cesaret ister ama e, bizde de var bir cahil cesareti. E, arkadaşlar acizane kanaatim ben e, Kur'an-ı Kerim'in sırlarını ee, çöz, sır demeyelim de sır ona mistik bir şey katıyor yani derin anlamlarını anlamlarındaki derinlikleri efendim e, biz cennette de anlamaya devam edeceğiz öbür dünyada da anlamaya devam edeceğiz Kur'an bize e, sonsuza kadar e, açılan her gün yeni bir anlamı açılan bir kitap olmaya devam edecek diye düşünüyorum müteşabih hayetlerin varlığının e, hikmetlerinden birinin de acizane bu olduğunu düşünüyorum e, çünkü cennette ilim var mı bununla ilgili e, küçük bir e, anekdot aktarayım size benim hocam İbrahim Tanrıkulu Hoca, böylece kayıtlara geçmiş olur. İbrahim Tanrıkulu Hoca bir gün OFT'a meşhur bir hoca efendiden bahsetmişti. Şimdi o hoca efendinin adını unuttum. Efendim kendisi çok gençken İbrahim Hoca, o hoca efendi de çok yaşlıyken onu çarşıda görüyor. Ve gidip yanına hemen diyor ki hoca efendi diyor cennette ilim öğrenmek var mı? Çünkü diyor ben en çok ilim öğrenmekten zevk alıyorum. Yani bu dünyada hani bir şey öğrendiğim zaman zevk alıyorum. Hani onun da şahidi Çok gönül rahatlığıyla buna şahitlik edebilirim hocamızın hayatından. Neyse o hoca efendi böyle duruyor. Hacı Dursun efendi olacak. Evet Hacı Dursun efendi. Böyle başını önüne eğiyor. Diyor ki ah evladım ah diyor. Ve Fiha mâ hihil enfusu ve teleddül diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde geçiyor bu ifade. Efendim orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır diyor cenneti. Cenneti böyle tarif ediyor allah Teala. Dolayısıyla ilimden zevk alanlar o yüzden ben diyorum ki bu ayete dayanarak zevklerinizi biraz rafineleştirin. Sadece yeme içme giyim kuşamdan zevk alacaksanız yani cennette de düzeyiniz orada kalabilir yani orada kalabilir ama tabii herkes mutlu olacak cennette mutsuzluk yok efendim belki de hani menlem yazık bilmez yazık demiş ya adam e, tatmayan bilmez. E, ilim bir şey öğrenmenin zevkini efendim e, anlayamadığı bir konunun birdenbire zihninde pırıl pırıl açıklığa kavuşmuş olmasının hazzını hiç yaşamamış olan biri veya bunu çok önemsemeyen biri sadece hayatın maddi cihetlerinden zevk alan biri cennette o şekilde de çok mutlu olabilecek dolayısıyla cennet her seviyeden insana açık arkadaşlar illa sadece çok mistik arayışları olan çok manevi tatminler arayan kişiler için değil o yüzden de Allah Teala Orayı her seviyeden insan eğer Allah'ın sınırlarına riayet ederek onun hoşnutluğunu kazanarak e, efendim öbür dünyaya geçmişse e, ona cennette onun e, haz alacağı şekilde bir mükafat hazırlayacak. Yani demek ki yani müteşabihten çıktık yola on, bunları onun için anlattık demek ki elmalının kanaati bu ayetin bir parça müteşabih, bir parça değil epeyce bir müteşabih yönü olduğu, çünkü Kur'an-ı Kerim'de hem nurun yaratıcısı olduğunu söylüyor allah Teala, hem de kendisini bu ayette nur diye, Allah göklerin ve yerin nurudur diye kendisini nurla isimlendiriyor. Dolayısıyla burada bu şeyden, bu çok nasıl diyelim, nur konusundaki bu çok yönlü bilgiden gaflet etmeden, Burada müteşabih bir mana olduğunu bilmek lazım gelir. Evvel emirde bu iki ayetin mukayesesinden, iki ayetle diyine işte e, En'am suresinin başındaki ayet kelime ile şu anda okuduğumuz ayet kelime. Mukayesesinden mütebadir olan mana, ilk göze çarpan mana e, Allahu nurus semavati vel ard ca'ilu nurus semavati vel ard mealinde olmalıdır. Hım. Ne dedi şimdi burada? Allahu nuru semavati vel demek. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur demek. Allahu cailu nuris semavati vel Allah göklerin ve yerin nurunun yaratıcısıdır. Mealinde olmasıdır. İlk göze çarpan ilk yapacağımız yorum bu olabilir. Onun için müfessirinin bir kısmı Buna bunu ismi fail sigasıyla münevvirus semavati vel ard yani semavat ve arzı tenvir eden gerek cismani ve gerek ruhani envar ile nurlandıran diye ifade etmişlerdir. Çünkü nur münevvirdir. Aydınlatıcı, münevvir. Münevver nurlanmış, aydınlanmış demek. Münevvir aydınlatıcı demek. Bu ifade ayetteki nurun Hadise manasına değil fail manasına yani bir vakayı bize haber vermiyor. Fail manasına ve semavato arza izafeti mef'ulüne izafet olduğunu göstermek itibariyle müfit ise de münevvir nurun caili olmak lazım geleceği cihetle nakısıdır. Şimdi burada gramatik bir yorum yaptı. Dedi ki bu ifade ayette yani bu yorum ayetteki nurun hadise manasına değil fail manasına. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur değil, burada nurlandırıcısıdır. E, manasına ve semavatu arza izafeti de mef'ulüne izafet olduğunu göstermek itibarıyla anlamlı bu yorum. Yani göklerin ve yerin yaratıcısı, göklerin ve yerin nurunun yaratıcısı e, şeklinde o zaman gökler ve yer ne oldu semavat ve arz cail araya giren parantez içindeki cail kelimesinin mef'ulü olmuş oldu bu, bu durumda bu güzel böyleyse de münevvir nurun caili olmak lazım gelmeyeceği cihetle nakıstır. burada münevvir dersek allahu münevvir semavat vel arz dersek bu sefer ama her münevvirin yani her aydınlatanın o nuru yaratan anlamına gelmeyeceği, e, zorunlu olarak bu anlama gelmeyeceği açık olduğu için bu açıdan da noksan olmuş olur. Münevvirus semavati vel art demek. Halbuki Allah nurun caili olduğu mansustur. Mansus, mahsus değil. Arkadaşım mansus nas halinde. Yani bunda nas vardır bu konuda. O da nerede işte az önce söyledik. Enam suresinin başında. Ne dedi? Allah nurun caili, nuru yaratan, nuru yapandır, nuru üretendir öyle diyelim yani. Efendim bu ayetlerle sabit böyle oldu. Bundan dolayı müfessirin burada daha birçok vecihler beyan etmişlerdir. Felasife ve sufiye de işrak nazariyesine temas eder gibi gördükleri bu ayet hakkında uzun bahisler yapmışlar. Hatta Gazali bu ayetin tefsiri için Mişkatül Envar namında bir eser tasnif etmiştir, eylemiştir ki bazı noktalarını hülasa edelim. Şimdi para, e, tırnak açtı arkadaşlar. Gazali'nin Mişkatül Envar'ından küçük bir özet yapacak yaklaşık efendim 4 sayfa kadar. Sonra da kendisi bunu yorumlayacak. Gazali'nin bazı noktalarda yanıldığını söyleyecek. Elmalı hamdi yazır diyeceksiniz ki elmalı hamdi yazır ki yani diyebilirsiniz aklınızdan geçebilir gazali kim arkadaşlar alim alim olmak hakikaten alim olmak böyle bir şeydir yani e, İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ya hani ondan aktarılır işte bir konuda ayet varsa tabi ki alırız peygamber sözü varsa alırız. Sahabe kavli varsa onu da alırız sahih kaynaklardan bize gelen. Ama tabiuna gelince hum rical ve nahnu rical diyor. Onlar adamsa biz de adamız diyor. Onun gibi e, ulema eğer bir önce, sizden önce geçen büyük alimlerin hiçbir sözüne itiraz etmeyecekseniz ilim zaten orada donar. Bunu müsbet ilimler için düşünün. Efendim İslami ilimler sosyal bilimler için düşünün yani mutlaka kendinizden önceki ilimleri bir ileri noktaya götürmeniz kendinizden önceki alimleri e, olumlu anlamda söylüyorum bunu bugünkü saygısız anlamda söylemiyorum sorgulamak onu yani burada ne demek istedi bu doğru mu? Bu yorum doğru mu diye düşünmek, onu müzakere etmek ve kendi görüşünüzü beyan etmek, cesaretle beyan etmek. Tabi o düzeydeyseniz beyan etmekle ancak ilim ileriye gider. İnşallah onu bu hafta yetiştiremesek de haftaya Gazali hakkındaki kendi yorumuna bakacağız arkadaşlar. Nur ismi şimdi özete geçtik tamam mı? Gazali bu ayetin tefsiri için Mişkatül Envar namında bir eser tasnif eylemiştir ki bazı noktalarını hülasa edelim diyor. Şöyle ki diyor iki nokta üst üste. Nur ismi lugatta güneşten, aydan, ateşten şu elsamı kesifenin zahirlerine feyaza neden keyfiyete mezudur. Nur ismi neye, neye verilmiştir? Neye, neye nur denmiştir? Güneşten, aydan, ateşten. Yani bunlar ışık kaynakları dikkat ederseniz. Şu ecsam mı kesifenin hacmi olan cisimlerin zahirlerine, dış yüzeylerine feyzan eden keyfiyet. Oradan ışık alıyorlar ve oradan aydınlanıyorlar. İşte buna nur deniyor. Ve malumdur ki bu keyfiyetin yani nasıl ışık alınıyor nasıl aydınlanıyor bu keyfiyetin şerefi faziletine ihtisası meryatın bu sebeple zahir ve münceli olması hasebiledir bu keyfiyetin şerefi faziletine ihtisası meryatın bu sebeple zahir ve münceli olması hasebiledir yani e, bu cesimleri aydınlatması sayesinde biz onları görebiliyoruz ya yani görme işlemi Işığın onlar üzerinde gerçekleştirdiği nurlandırmayla olduğu için efendim biz buna büyük bir şeref ve fazilet görüyoruz nurda. Sonra şu da malumdur ki iş bu meriyyatı idrak etmek onların müstenir olmalarına tevakkuf ettiği gibi görecek gözün vücuduna da tevakkuf eder. Yani her ne istediğiniz kadar ışık olsun İstediğiniz kadar cisimler o ışığı yansıtsın. Mesela cisim eğer o ışığı yutuyorsa gene göremiyoruz. Biliyorsunuz kara delikler böyle bir şey arkadaşlar. Bilebildiğim kadarıyla. Çok haddimi aşan yanlış şeyler söylemeyeyim. Efendim. E, fakat diyor cisim istediği kadar yansıtsın. Kendisine gelen ışığı nurlansın. Yani ışık cismi nurlandırıyor ve biz o nur sayesinde o cismi görebiliyoruz. Ama bu görme neye bağlı? onların müstenir olmalarına yani cisimlerin o nurdan yararlanmış olmalarına tevakkuf ettiği gibi buna bağlı olduğu gibi görecek gözün vücuduna da tevakkuf eder bir de gö onu görebilecek göz lazım. Çünkü meriyyat müstenir olduktan sonra yani görülebilen cisimler meriyyat dediği görülebilen cisimler müstenir nurdan istifade etmiş olduktan sonra öyle olmalarına rağmen körlere zahir olmaz. O halde ruhu basıra, zuhur ve tecelli için la büt bir rükn olmakta nur zahire müsavidir. Yani sizin görme işleminizin gerçekleşebilmesi için bir e, görmeyi murad ettiğiniz yani göreceğiniz cismin ışığı size yansıtması, yani ışığın alması ve size yansıtması, o nuru kabul etmesi ve size yansıtması gerekir. İki, sizin onu görebilecek bir göz görme aletine sahip olmanız ve bunun çalışıyor olması gerekir. Bu noktada ruhu basıra e, zuhur ve tecelli için labüt bir rükmü olmakta nuru zahire müsavidir. Yani o dış dünyamızdaki nurun var olması onları görebilmemiz için ne kadar gerekliyse göz de o kadar gerekli bu ikisi birbirine müsavidir. Sonra şu cihetle ona müraccahtır da hatta nuru basıra yani görme nuru eşyanın yansıttığı nura tercih de edilir, öne de çıkabilir, ondan da daha önemlidir. Çünkü ruhu basıra müdriktir, idrak onunladır. Yani e, asıl o eşyayı idrak eden, tanıyan, tanımlayan bizim ruhu basıra görme kuvvetimizdir. Nuru hariç ise müdrik değildir, o dışarıdaki ışık. Eşyaya yansıyan ve eşyanın kabul edip bize yansıttığı ışık müdrik değildir. Ma bihil idrak değil, belki ma indel idraktır. Yani onunla idrak etmiyoruz. Onun sayesinde, onun vasıtasıyla, onunla beraber idrak ediyoruz. Ve o halde izhar vasfı görülen nurdan ziyade gören nurun hakkıdır. İzhar vasfı yani eşyanın yokluktan varlığa çıkmasın. Ama hani yaratılma anlamında değil bu. Orada duruyor da bizim onu görebilmemiz, zahir olması, bize eşyanın bize zahir olması görülen nurdan ziyade gören nurun hakkıdır. Bir görülen nur var eşyanın yansıttığı, bir de gören nur var gözümüzün nuru. İşte gözün nuru daha ee, bu konuda gözün nurunun emeği, gözün nurunun hakkı tabir caizse daha öne çıkıyor diyor Gazali çünkü o idrak vasıtasıdır aynı zamanda. Bunun için nur ismine gören göz nuruna bila tereddüt ıtlak ettiler. Yani lisan da bu sanırım diğer dillerde de aşağı yukarı böyledir ben incelemedim. Ama burada Gazali yazıyor bunu biliyorsunuz aslı Arapça kitabın. İşte Elmanlamdi yazır da Türkçe yazıyor. İkisi de aynı şeyi söylüyorlar. Nur ismini gören göz nuruna bila tereddüt ıplak ettiler yani gözün nuru dediler nuru aynım filanın nuru basarı zayıfladı ve ama olan hakkında nuru basarını gaybetti dediler yani görme nuru e, lisanda günlük dilde tereddüt edilmeksizin işte bu yüzden kullanıldı biz o nurla görüyoruz bu sabit olunca şunu da söyleyelim ki insanın bir basarı yani şimdi fiziki görmeden bahsetti şu ana kadar. Şimdi bakın oradan alıp başka e, manevi boyuta taşıyacak. İnsanın bir basarı bir de basireti vardır. Basar ziyayı ve elvanı idrak eden, elvan renkler demek arkadaşlar. Işığı ve renkleri idrak eden zahiri gözdür. Kafamızdaki gözümüz. Basiret de kuvve-i akiledir. Akıl kudretidir. Bu iki idrakten ikisi de müdrekin zuhurunu iktiza eder. Yani görme nurumuzla, basar nurumuzla ve basiret nurumuzla, akıl nurumuzla müdrekin idrak olunan şeyin e, zuhurunu iktiza eder bu ikisi. Yani idrak olunan şey ancak o zaman idrak olur. İdrak dediğimiz şey ancak bu ikisiyle gerçekleşir. Binaenaleyh ikisi de nurdur. Fakat nuru aynı da bazı kusurlar saymışlardır ki nuru akılda yoktur. Şimdi bakın giderek basitten karmaşığa doğru nurun nelere itlak edildiğini anlatıyor bize Gazali. Önce ışıktan bahsetti, ışığı yansıtan eşyadan bahsetti, sonra onu gören gözden bahsetti. Şimdi onu idrak eden akla geçti arkadaşlar bu sıralamayı görüyorsunuz. İkisi de nurdur yani hem basar hem basiret. Fakat Nuru ayında yani kafa gözümüzde bazı kusurlar saymışlardır ki bu kusurlar nuru akılda yoktur ez cümle özet olarak topluca yani bakalım kuvveyi basıra kendisini ve idrakini ve diğer mahsusatı cüzley ile makulat ve külliyatı mazi ve istikbali göremediği halde yani biz gözümüzle kendimizi gör kendisini görmüyor göz idraki görmüyor. Diğer mahsusatı ı ile makulat ve külliyatı yani akılla bilebileceğimiz, diğer, diğer hislerimizle bilebileceğimiz şeyleri göremiyor. Mazi ve istikbali göremediği halde kuvve-i akile yani akıl kuvveti hem kendini hem idrakini hem alatını hem külliyatı idrak eder. Ve bası, basıra idrakatından çok ilerilere ve derinliklere gider. Yani e, gözün göre, e, algılayabildiğinin çok daha ötesini akıl nuru görebilir. Geçmişi görür, geleceği görür. Geleceği görmek yani falcılık anlamında düşünmeyin bunu. Bir şeyin gidişatının nereye doğru gittiğini görür. İşte bak bu hızla gidersek kaza yapacağız diyoruz mesela. E, e, hız sınırlarını çok açtığımızda değil mi? Bunun gibi. Binaenaleyh nur isminin idraki basardan ziyade idraki akliye evleviyeti sabit olur. Yani e, şimdi göz eşyadaki nurdan gözün nuru daha kıymetliydi, aklın nuru da gözün nurundan daha kıymetli oldu. Bununla beraber, şimdi bunu da aşıyoruz arkadaşlar dikkat edin yukarıya doğru çıkıyoruz. envar akliye de kusurdan tamamen salim değildir. Yani akıl gücümüz, akıl nurlarımız kusursuz mudur? Evvela ahvalin selameti indinde husulü vacip olan fıtri taakkulat insan cevherinin levazımından değildir. Yani yaşadığımız hayatın selametle yürütülebilmesi için bilmemiz bizde hasıl olması zorunlu olan Fıtri teakkulat yani işte bu ağaçtır, bu evdir, bu yılandır, sokar, bu ateştir, yakar, burası yüksektir, düşersin. Mesela bunlar hep akılla bilinen şeyler fakat insan cevherinin levazımından değil. Yani insan dünyaya geldiğinde bunları zorunlu olarak bilmiyor. Beraber doğmaz. Bebek bunlara elbette alim, alim bulunmaz. <gülüyor> Sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezler olarak o çıkardı diyor allah Teala alet-i kerimede. Dolayısıyla bu envarı fıtriye sonradan hasıl olmaktadır. Buna ise elbette bir sebep yani biz sonradan öğreniyoruz. Bütün bu yaratılış düzenini sonradan öğreniyoruz. Bu sonradan elde edilen her şeye de bir sebep lazımdır. Yani bir sebep olacak gibi bir bir metod olacak ki onu öğreneceksin birisi söyleyecek değil mi mesela işte helen keller'dan biliyoruz değil mi hiç görmüyorsa duymuyorsa konuşmuyorsa hiçbir şey hakkında fikri olmayışını sonra nasıl onu öğrendiğini ee, ancak dışarıdan bir sebep yani bir vasıta ile onlara o, o bilgiye ulaşabildiğini insanoğlunun biliyoruz. Buna bir sebep lazımdır. Bütün esbap da nihayet Allah'a dayanır. Bütün sebepler geriye doğru gidin müsebbibül esbab olan Allah Teala'ya dayanır. Nazari taakkulata gelince yani bunlar fıtri taakkulat. Taakkulat dediği akılla akılın bilmesi demek. Yani yaratılışla ilgili aklın bilebileceklerini bile biz dünyaya geldiğimizde zorunlu bilgiler olarak zihnimizde hazır bulmuyoruz. Bunu dışarıdan elde ediyoruz. Nazari yani düşünsel taakkulata gelince bunda da insanın fıtratına ekseri ya hata arız olduğu muhakkaktır. Yani fikir yürüterek elde ettiğimiz, akıl yürüterek elde ettiğimiz kendimizce hakikatlerde bile ne kadar hatalar olduğunu biliyoruz ve binaaneley akıl bir hadi ve mürşide muhtaçtır. Tabii bu özet Gazali bunu çok daha uzun anlatıyor. Bir yol göstericiye, bir irşad ediciye muhtaçtır. En yüksek mürşit ise Allah kelamıyla enbiya irşadıdır. Aklın en yüksek mürşidi Allah kelamı ve peygamberlerin rehberliğidir. Ve fil hakika aklu basiret gözünde Kur'an ayetleri basar gözünde güneş nuru mesabesindedir. Yani gözümüz için güneşin ışığı neyse ne kadar gerekli ise gözün istediği kadar çalışsın. Zifiri karanlıkta nasıl hiçbir şey göremiyorsan aklın istediği kadar çalışsın. Vahi ile irtibat olmadığında da öyle zulumat içinde kalıyoruz. Güneşin ziyasına nur denildiği gibi Kur'an'a nur tesmiyesi, Kur'an'ı nur diye isimlendirmek evleviyettedir. Daha da evladır yani ve zaten allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde Kur'an-ı Kerim'i vahyi nur ismiyle e, isimlendirmiştir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاَنْنُورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nur'a iman edin diye ayet gelme var. Bu haysiyetle Resul'ün beyanı şemsin nurundan daha kuvvetli olduğu tebeyyün edince yani Resul'den bize gelen kat'i, şaşmaz, nefsin karışmadığı, e, sınırsız bilgi sahibi bir makamdan efendim hiçbir e, içgüdülerin bulandırmadığı hiçbir dürtüselliğin haşa karışmadığı, sırf hak olan, hak Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesidir, sırf hak olan, sırf doğru olan Allah Teala'dan bize gelen o bilgiler, yani vahiy, şemsin nurundan daha kuvvetli olduğu, tebeyyün edince, ortaya çıkınca, onun nefsi kutsiyeti, nuraniyette şemsten daha yüksek olmak icap eder. Yani, ee, şeyin vahyin nef kutsal varlığı diyelim nurlu olma bakımından güneşten çok daha yüksektir nitekim Allah Teala ve ceale fîhâ ve kameram munira diye güneşi sade bir sirac olmakla tavsif ettiği halde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini de siracen munira kameram munira diye tavsif etmiştir Demek ki avalimi etsamda güneşin diğer bir cisimden istifade etmeksizin gayrısına nur ifade etmek hassası peygamberde daha kuvvetlidir. Ee, cisimler aleminde güneşin diğer bir cisimden istifade etmeksizin gayrısına nur göndermesi yani kendisi ışık kaynağı ya güneş herhangi bir yerden almıyor ışığını. Güneşin diğer bir cisimden istifade etmeksizin gayrısına nur göndermesi hassası peygamberde güneşten daha kuvvetlidir. Nuru nübüvvet diğer nüfusu beşeri yeden müstefit olmaksızın sahirlerine nur ifaza eder. Çünkü e, nuru nübüvvet yani peygamberlik nuru hiçbir insandan bilgi almaksızın Efendim doğrudan doğruya nurun kaynağı olan, nuru yaratan, nuru var eden ve kendisi de nur olan e, Rabbül Alemin'den aldığı bilgiyle etrafına insanlara nur yayar. Fakat güneşin semadaki diğer kuvvetlerle alakası yok olmadığı gibi şu da şevahidi akliye ve nakliye ile sabittir ki Enbiya'nın ruhlarında husule gelen Envar dahi Melaike'nin ervahında hasıl olan Envar ile alakadardır. Yani güneş bir ışık kaynağıdır, başka bir cisimden almıyor ışığını ama kainat düzenindeki, semadaki, uzaydaki diğer kuvvetlerle alakası yok diyemeyiz. Bir denge içerisinde, bir uyum içerisinde onlarla, bir etkileşim içerisinde olduğu gibi güneş. Şu söyleyeceğimiz de akli ve nakli şahitlerle sabittir ki şevahit dediği şahitler enbiyanın ruhlarında <gülüyor> peygamberlerin ruhlarında husule gelen envar oluşan peygamberlerin ruhlarında var olan meydana gelen nurlar dahi melaikenin ervahında hasıl olan envar ile alakalıdır. Melaikenin. Ee, ruhlarında manevi varlıklarında has olan nurlar ile alakalıdır efendim bununla ilgili ayet-i kerimeler veriyor yünezilül melaikede bir ruhim Min emrihi ala men yaşa'u min ibadih nezzelehu nezzele bihir ruhul emin ala kalbike. İşte ruhul emin burada e, Cebrail'dir. Efendim e, ruhu, o ruhu emin senin kalbine o Kur'an'ı indirdi. Efendim e, kul nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike bilhak. De ki e, onu ruhu kudüs Rabbinden hak ile indirdi. İn hiye illa vahyun yuhha allemehu şedidul kuvâ buyrulmuştur. Çeşitli ayetlerden deliller getirerek efendim Elmanlı yazır diyor ki e nasıl ki güneş kendisi bir ışık kaynağı olmakla beraber semavdaki diğer cisimlerden alakasız değilse onlarla bir etkileşim içerisindeyse aynı şekilde peygamberlerin ruhları da efendim melaike ile bir etkileşim onlardaki nurla bir etkileşim halindedir. Yine sabittir ki İcram semaviye muhtelif olduğu gibi ervah-ı semaviye de muhtelif'tir. Yani nasıl ki semavi cisimler, semavi gök cisimleri çeşit çeşitse, ervah-ı semaviye yani semavi ruhlar da muhtelif'tir. Bazısı müfit ve bazısı müstefittir. Bazısı fayda veren, yani yayan ışığını, nurunu, bazısı da onu alandır. Nitekim Hak Teala, Cibril Aleyhisselam'ın vasfında muta'in temme emin, kendisine itaat olunan diye tarif ediyor. O melaikenin muta'ı olunca yani bütün melekler Cibril'e itaat edince, hiç şüphe yok ki muti olanlar yani itaat edenler onun tahtı emrindedir, onun yönetimindedir. Ve mâ lehu illâ lehû makamun ma'lûm, kavli kerimince her birinin bir makamı, malumu vardır bütün o semavi ruhların meleklerin de kendi aralarında dereceleri vardır binaenaleyh aynı sebeple bunlarda da müfit olan müstefit olandan ziyade nur ismine müstahiktir yani nasıl ki alemde gözden başlayıp ta vahye kadar daha doğrusu gözden de önce ışığı yansıtan cisimlerden başlayıp ta vahye kadar nurun kademeleri varsa gökler aleminde de Cebrail'den aşağıya doğru bütün melekler arasında da bu nurdan aynı şekilde kademe kademe herkes makamına göre istifade ediyor. Ve bu suretle e, alemi ervahtaki envarın meratibine alemi etsamda bir misal de vardır. Yani biz bu ruhlar aleminde göklerdeki ruh dediği burada manevi varlıklar yani melekler alemindeki meratibe, mertebelere alemi etsanda cisimler aleminde bir benzeyen durum. Var bir misal var mesela güneşin ziyası ışığı kamera vası aya vasıl ve oradan bir evin içine dahil olarak şimdi buraya biraz dikkat edin ee, güneşini diyeceksiniz ki buraya kadar olan çok mu kolaydı diyeceksiniz ama işte zor bir ayet ve zor bir tefsir en baştan söylemiştim. Biraz da benim anlatımım da e, kifayetsiz gelebilir. Siz de lütfen kendiniz başka tefsirlerden, daha anlaşılır e, yazılmış tefsirlerden okuyunuz. Şimdi diyor ki, verdiği misal şu. Güneşin ışığı kamera ulaşıyor, aya. Oradan bir evin içine giriyor. Ay, ay ışığı, dolunayda bir evin içine giriyor. Duvardaki bir aynaya düşse... Ayın ışığı sonra bundan diğer duvardaki bir aynaya aksetse sonra ondan bir de su dolu bir tasa aksetse ve daha sonra da buradan evin tavanına aksetse bunların en büyüğü maden olan güneşteki nur şimdi birçok nur var değil mi şu anda ay güneşten aldı. O aydaki ışık eve girdi ve aynaya yansıdı. O aynadan karşı duvardaki aynaya yansıdı. Oradan bir tastaki suya yansıdı. Oradan da tavana yansıdı. Bu sıralamada, bu sıralamada nurların, yani bunların en büyüğü maden olan, nurun kaynağı olan güneşteki nur. Saniyen kamerdeki, ikinci sırada aydaki nur. Üçüncü sırada birinci aynadaki, Rabian ikinci aynadaki. Hamisen beşinci olarak sudaki, sadisen altıncı olarak da tavandakidir. Nasıl burada bir sıralama söz konusuysa. Ve hepsinde menba evvele akrep olan ebat olandan akvadır. Merhum da yani <gülüyor> ne kadar Türkçe yazmış maşallah. Hepsinde menba evvele birinci kaynağa yakın olan en yakın olan eb'at olandan en uzak olandan daha kuvvetlidir. Yani kaynağa yaklaştıkça ışığınızın nurunuzun kudreti artar. Arada vasıtalar arttıkça nurunuzun derecesi de azalır. Bunun gibi envar envar semaviyede dahi mertebe mertebe müfid olan nurun işrakı müstefid olandan daha şiddetlidir. Yani bütün bu mertebelerde e nurun kaynağına yani Levhi Mahfuz'a, Cenab-ı Hakk'a daha yakın olan Cebrail ile diğerleri arasında böyle mertebe farkı vardır. Ve bütün bu nurlar mütezaiden terakki ederek nuru azama müntehi olur. Arta arta arta arta yukarıya doğru arta arta efendim nuru azam en büyük nura müntehi olur, varır. O bütün nurların kaynağı o en büyük nurdur. Bu da indi ilahiyedeki indi ilahideki makam mahiyetiyle özel makamıyla ervahın bütün o melaikenin o ruhlar aleminin azamı olan en büyüğü olan ruhtur ki Yevme yekumu'r ruhu vel malaiketu safva kabli subhanisindeki ruhtan murat odur. Cebrail aleyhisselamdır. Gerek aşağıdaki ateşlerin envarı gibi süfliyi ve gerek yukarıdaki şemsü kamer ve kevakibin, yıldızların envarı ışıkları nurları gibi ulvi olsun bütün bu envarı hissiye kezalik gerek yerdeki embiya ve evliyanın ervahı ruhları ve gerek envarı semaviye olan melaki olsun bütün bu envarı akliye yani e, fiziki fizik ya da metafizik bütün bu nurlar hepsi lizatiha mümkinat cümlesindendir yani Cebrail'den tut da en yüksek melekten tut da ruhu eminden en alttaki fizik varlığa işte bir ışığı yansıtan bir eşyaya varıncaya kadar bunların hepsi mümkinattandır mümkinat ne demek arkadaşlar varlık ikiye ayrılır şey bakımından yani varoluşunun zorunlu olup olmaması bakımından varlığı zorunlu olan varlığı ee, mümkün olan mümkün olan yani olsa da olur olmasa da olur varlığı zorunlu olan tek bir varlık vardır yani bütün diğer varlıkların varlığı için onun var olması zorunludur o da vacip teala hazretleridir vacibül vücut olması o demektir varlığı zorunludur ve kendiliğindendir çünkü onu e, yok saydığınızda hiçbir şey sayamazsınız. açıklayamazsınız varlığı geri kalan her şey Melekler de dahil, Cebrail de dahil olmak üzere burada söylendiği gibi. Bütün bunlar hepsi Lizzatiha kendi zatları açısından, kendi varlıkları açısından bakıldığında kendi kendilerini var edemedikleri için mümkünat cümlesindendir. Mümkün Lizzatihi de yani kendi zatına bırakılsa olabilir de olmayabilir de kendine kalınca ademe müstehiktir. Yani bir yaratıcı onu yokluktan varlığa çıkarmadığı sürece yokluğa mahkumdur. Adem'e mustahiktir. Vücudu gayrisindendir. Var olması kendi dışında birine bağlıdır. Cenab-ı Hakk'ın Samet ismi işte kendi varlığının kendi dışında birisine bağlı olmayışını ifade eder. Halbuki Adem zulmet, vücut nurdur. Yokluk karanlıktır. Varlık nurdur. Binaenaleyh, Mevsiv Allah'ın hepsi lizatihi muzlimdir. Allah dışındaki varlıkların hepsi lizatihi yani Allah onları nurlandırmasaydı, Allah onları karanlık aleminden, yokluk aleminden varlık alemindeki nurlu aleme çıkarmasaydı hepsi muzlim, karanlıklar içerisinde. Ve ancak Allah Teala'nın inaresiyle onları nurlandırmasıyla müstenirdir. Nurlanmışlardır. Mevcudiyetlerinden sonra hasıl olan meariflerinin cemisi de Allah'ın varlığından husule gelir. Yani yokluktan varlığa çıkarması Allah'ın nuruyla olduğu gibi var olduktan sonra kendilerinde hasıl olan mearif, irfanlar, ilimler, mevkiler, makamların hepsi de Allah'ın varlığından husule gelir. Zulümatı ademdeyken onları vücut ile ızhar eden, yokluk karanlıklarının içindeyken, onları varlık ile ortaya çıkaran ve zulümat-ı cehaletteyken, hadi çıktılar diyelim, hiçbir şey bilmezlerken, üzerlerine envar-ı mearifi ifaza eyleyen, bilginin nurlarını onlara akıtan ancak Hak Teala'dır. Hülasa her şeyin zuhuru ancak onun izhariyladır. Her şeyin ortaya çıkması, varlık aleminde bir yerinin olması, bir makamının, bir mertebesinin olması, bir aydınlığının, aydınlıktan, nurdan bir nasibinin olması ancak Cenab-ı Hakk'ın onu ortaya çıkarmasıyladır. Nur'un hastası da izhar ve tecellü ve inkişaftır. Ee, nur tecelli ettiği zaman birisine, yani nurlandığınız zaman onun özelliği nedir? Nur'un özelliği ortaya çıkarmak parlatmak, tecelli etmek ve e, inkişaf keşfetmek açığa çıkarmaktır o halde tebeyyün eder ki bundan anladık ki hakikaten nuru mutlak Allah subhanehu ve tealadır ve ondan başkasına nur ıtlakı mecazdır fakat Allah hakikaten nur ise ispatında delile neden muhtaç olunuyor çok güzel bir soru şahane bir soru arkadaşlar Allah bütün aydınlığın, nurun, varlığın kaynağı ise, varlığı kendiliğinden zorunlu ise ve bizatihi nur olan bir tek o varsa, zahir ise mesela isimlerinden bir diğeri. Peki neden onun varlığını ispat etmek için deliyle ihtiyaç duyuyoruz? Ee, böyle kötü bir adetim var. Soruyu soruyorum, cevabı haftaya bırakıyorum. Arkadaşlar süremiz doldu. Efendim inşallah bu sorunun cevabını tabii siz merak edip bakabilirsiniz. Kaynaklar orada ortada herkesin ulaşabileceği şekilde internet ortamında da var. E, ama bu merak ettiğimiz yerde e, bırakmayı seviyorum. İnşallah haftaya Allah izin verir fırsat verirse kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olunuz hayırlı akşamlar.